Erkeklik bıyıkla sakallan değil, Allah'ın ibadetinden, Allah'ın muhabbetinden, Allah korkusundan seni bir şey men etmiyorsa bilgisayar erkeksin. Yoksa boşuna eğer uz-u mahsusuyla erkeklik sayıyorsan eşek bıyınciliği alır. Allah diyor ki, Ben erkek diye ona derim ki, onu hiç kimse benim ibadetimden, taatımdan, muhabbetimden men edemez. Benim yoluma, benim oruma, benim için, hadiğim için, Kur'an'ım için, İslam'ım için, semenler gibi döner, yine ateşe girer diyor. Cenab-ı